O Kur'an şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada meleklerce itaat edilen, güvenilir bir elçinin Cebrail'in getirdiği sözdür.